arkadaş Abdulül Mu takım edilmesi veya Müslüman edilmesi bizim nereye getirecek demiş çok yeri getirir biliyor musun kardeş nereye getirir şimdi lütfen yazmayın lütfen lütfen İbni Hacer El kali kadındı İmam kazali İmam nevevi ve bir alim daha ben adını unuttum hepsi diyor de... ki kişinin yöneticinin hükmünü bilmesi vaciptir Bak sen diyorsun ya bize ne kazandıracak onun Müslüman veya kafir olduğunu bilmek. Hepsinin tek tek ne? İtaat vaciptir. Eğer yönetici kafir ise indirmek vaciptir. Öyle değil mi? Yani ne bu böyle bir hücdet olamaz. Yani Tayyip'in tekfir edilmesi veya Müslüman olması bize ne kazandırı gibi bir şey hüccet olarak bizim karşımıza getirilemez. Buyur inşallah. Selamun Aleyküm. Şimdi yöneticinin itaat edilme veya edilmeme konumunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisinde bildiriyor zaten. Öyle yöneticiler gelecek ki e, lanet edeceksiniz. Yani e, bu lanet edilen yöneticilere ayaklanmaktan, e, onlara karşı savaşmaktan bahsedildiği zaman ananızda namaz kıldıkları müddetçe hayır diyor. Şimdi elbette e, yönetici kafir olduğu zaman fasık olduğu zaman, zalim olduğu zaman itaat diye bir şey yok zaten. Sadece meşru konularda itaatten bahsediliyor hadislerde. Maruf olan hususlarda itaatten bahsediliyor. Gayrı meşru hususlarda zaten Müslüman da olsa, kafir de olsa itaat edilmez. Ama e, indirilmesi yani küfrünün subut bulup küfrü bevah denilen bir şeyin e, subut bulup indirilmesine gelince zaten bunda belli bir takım e, şartlar koşuluyor. E, örnek olarak onu indirmeye ve indirdiğin zaman onun yerine salih birisine, uygun birisini getirmeye güç getirmek. Ve bu ayaklanmanın e, akabinde daha büyük bir fesadın gündeme gelmiyor olması gibi e, Müslümanların bu meseleyi de akıllı bir şekilde değerlendirmesi açısından belki ele alınabilir. Ha. Mevcut konumuza gelince Tayyip veyahutta da, e, daha başka bir şahıs, eee şahıs muayyen bir yönetici gündeme getirildiği zaman biz zaten bunu indirme e, yani onu tekfir edip alaşağı etme imkanına sahip değilsek biz lüzumsuz meseleler üzerinde tartışmış oluruz. Ama küfrü tanıyıp onu reddetmek e, batılı tanıyıp onu reddetmek hakkı tanıyıp ona tabi olmak üzerinde yoğunlaşırsak e, bizim asıl üzerimize vacip olan şey bu. Harcilik suçlamasına gelince mesela harcilerin eskiden beri özelliği olan, ayrıcı vasfı olan bazı şeylerden bahsedildiğinde eğer bunu bazıları kendisi sahipleniyorsa e, biz tutupta işte e, vay sen harcısın diye bunu havadan atmıyoruz. Ortaya bunların özelliklerinden bahsedildiği zaman birileri tutuyor bunu sahipleniyor. Şimdi akide olarak mesela işte tekfirül mutlak, tekfirül muayyen, işte maide 44 ile ilgili meseleler, işte toplumun tekfir edilmesi hangi durumlarda tekfir edilir, hangi durumlarda tekfir edilmez, bu meselelerde ehli Sünnet'in menhecini ortaya koymaya çalışıyoruz sadece. Ve buna muhalefet edenlerin de hariciler olduğunu e, anlatmaya çalışıyoruz. Ama ama e, burada bizim tartışma konusu üzerinde konuştuğumuz mesele olarak tayin etmemiz gereken mutlaka kitap ve sünnette ...delile dayanan şeyler üzerinde olmalı. Yoksa birbirimizi... ...haricilikle, mürciyelikle... ...buna benzer şeylerle suçlamak değil. Ortada, ortak olarak... ...rahatsız olduğumuz bir durum var. Bu da... ...Allah'ın indirdiklerinin... ...hakim olmaması. Biz diyoruz ki, burada... ...soruna el atacağımız... ...başlangıç noktası yöneticileri olmamalı. Halk üzerinden olmalı. Çünkü bu halk neye layıksa... ...başına o geliyor. Halkta bu zulüm varsa, Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek varsa, ilk önce bunun hallolması lazım. Mayde 44'ün muhatabı sadece yöneticiler değil, bilakis herkestir. Çünkü hükmetmek, e, herkesi Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetme tehdidi herkesi muhatap alıyor. E, ailesi içerisinde hükmeden bir aile reisini, okulda hükmeden bir öğretmeni, bunların hepsi e, bu ayetin muhatabı. Bu yüzden Söz konusu ettiğimiz küfür fiili veyahut büyük günah veyahut batıl bir fiil neyse bunu sadece yöneticiyle işte e, falan yöneticiye tekfir edelim üzerimizdeki vebal kalksın. Bununla bitmediğini anlatmaya çalışıyoruz. Yöneticinin tekfir edilmesiyle de yani belli isimlerin tekfir edilmesi de e, Müslümanların birbirine düşmesine sebep oluyorsa yani Müslümanların icma etmediği bir konuysa muayyen bir şahsın tekfiri o konuda hiç konuşmamak en hayırlısı. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Ses var inşallah. Yani dediğiniz noktada bizzat yani tamamen mutabakız. Hangi noktada? Bir sistemin, bir yönetimin değişmesi noktasında işe yöneticiden değil yönetilen halktan başlamak Bu nebevi metodun ta kendisidir. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de yaptığı devrimin ta kendisidir. Bunu aklı başında Kur'an ve sünnetten şu kadarcık çok az bir şekilde nasibi olan hiç, hiçbir Müslüman bunu inkar edemez, bunu reddedemez. Elbani'nin de hatta bununla ilgili tekfir fitnesiyle ilgili işte yaptığı bir ses kaydı var işte YouTube'da mevcut. Orada da işte Elbani bu grupları eleştirirken diyor ki, Bunlar diyor hilafet isterler fakat kendileri diyor e, halktan başlamaları gerekir. Çünkü Nebi s.a.m. böyle yapmıştır. Tabii ki biz de bunu iddia ediyoruz. Tabii ki biz de bunun doğruluğuna bütün kalbimizle iman ediyoruz. Ancak şu, şöyle bir nokta var. Bu yani sizler veya işte bahsettiğim elbani olsun. Bu gibi bu çevreler Allah'ın hükümleriyle hükmedilmesi noktasında insanları aydınlatma noktasında pek bir gayret içerisinde göremiyoruz biz bu toplulukları. Neden? Onlar mayda 44'ün döne kıfır olduğunu ispat etmek noktasında harcadıkları enerjinin yarısını bu yöneticilerin Allah'ın dinine savaş açmış insanlar olduğunu anlatmakta harcalsalardı bu topluluk bugün e, bu halde olmazdı. Bilmiyorum yani ben sizi takip ediyorum veya sizi yakından tanıyan insanlar da tanıyorum tabi doğrudur yani ama bakın dikkat edin bu yöneticilerin tek küfürleri ayda 44 değil az önce söylediğim gibi diğer inşallah küfürlerini de anlatın yani biz isteriz biz seviniriz yani biz bundan kendimiz hayıflanmayız siz kalkıp bu yöneticilerin yanlışlıklarını anlattığınızda onlar da bizim gibi oldular demiyoruz yani biz seviniriz Tabii ki buna ancak bugünkü topluluklar muayyen tekfir gerekliyse yapacağız öyle değil mi? muayyen tekfirin şartları vardır eğer o şartlar kalktı ise muayyen tekfirin önünde hiçbir engel yok ise neden bunu insanlardan men edelim bakın siz ne demek istediğini bu odadakilerden e, daha iyi anlarsınız Şeyh İbrahim'in fetvası vardır lille, ona muayyen tekfir hakkında sorulduğunda diyor ki muayyen tekfir ha havarici men menheci değildir diyor Şeyh İbrahim Eğer muayyen tekfirin öndeki şartlar ortadan kalktıysa ve muayyen tekfire herhangi bir engel yok ise neden muayyen tekfirden geri dursun ümmet? Böyle değil mi? Nasıl ki Müslümanların çoluklarına çocuklarına abdesti namaz etmeler şeydir, ee, farzdır öyle değil mi? Yani bir, bir Müslümanın çoğuna çocuğuna Fıkıh meselelerini, abdestin nasıl alınacağını Namazın nasıl kılınacağını Zekatın nasıl verildiğini Haçın nasıl yapıldığını öğretmesi farzdır Aynı şekilde bir Müslümanın çocuğuna Bu Allah'ın düşmanıdır Bu Allah'ın dostudur diye Allah'ın dost ve düşmanlarını tanıtması gerekir ki Vela ve bera akidesi çocuğa yerleşsin Öyle değil midir? Hayır o bazı, Bir takım insanların yaptığı hatalar Herkesi bağlamaz yani bir takım cahil insanların ilimden yoksun mesnetsiz bir şekilde bir takım insanların piyasada çıkıp din anlatmaları bütün bu şekilde düşünen insanların aynı kefe konması anlamına gelmez yani bence gerçekten yani bu fikirle savunan az buçuk ilim okumuş insanlarla oturup konuşursanız anlaşamayacağınız bir nokta değil inşallah E tabi ki yani mesela Yani başka bir sorun Mehmet, ya ee, Mehmet Alha kardeşin zikrettiği gibi mesela bu şartları hiç gündeme getirilmez yani karşı taraf E, cephe, karşı cepheden hiç gündeme getirilmez yani muayen tekfirin şartları engelleri nelerdir bunlar kalkarsa durumlu olur bunlar hiç gündemde yoktur yani kesinlikle öyle bir sakındırma vardır ki tekfirden tabi ki tekfir tehlikeli bir şeydir ben demiyorum önüne gelen cahil buna sarılsın önüne gelen herkes önüne gelen tekfiresin hiçbir aklı başında insan bunu yani savunamaz ama öyle bir noktaya varılıyor ki ya Allah'ın düşmanları dahi İslam saflarına sokuluyor. İşte bu da akidenin dinin velabere akidesinin tamamen ifsadına neden oluyor. Buyurun inşallah. Selamun Aleyküm. Şimdi bakın mesele şurada. Ee, bir takım arızalardan bahsedildiğinde e, mesela aynı görüşte olmayan veyahut da bizi e, bu görüşü zikreden kimseleri belli bir kaba koymak isteyen insanlar ve buna tavır almak isteyen insanlar mesele e, sanki düşmanıymış gibi bakıyor. Bakın ben açıkça söylüyorum. La ilahe illallah diyen, kitap ve sünneti delil olarak kabul eden, sahabenin menhecini kendisine menheç olarak kabul eden herkes benimle aynı saftadır. Ben bunları kabul eden kimseleri asla rakibim olarak görmem. Eğer bir hata varsa E, kitap ve sünnete e, delilleriyle sabit bir meselede hata eden bir kardeşim varsa bunu uyardığım zaman bu kesinlikle onu tahkir etmek, onu karalamak, aynı safta bulunduğum bir insanı yerin dibine geçirmek için değildir. Aynı şekilde söylenilen sözleri, işte şu konuşan falancı filan kimselere yakın o da onların safında Bu şekilde bir takım kaba koymak da doğru değil. Az önce söylediğim gibi kitap ve sünneti kabul eden ve bu ikisini sahabenin anladığı gibi anlamayı kendisine menhec edilen yani ehl sünnet vel cemaat menhecini kendisine menheç olarak kabul eden herkes benim kardeşimdir. Bu, bu şekilde olan kim olursa olsun hata ettiğinde buna karşı çıkmak, isabet ettiğinde onun yanında olmak, o işte belli kaba koymak... İstediğiniz kimselerin, hatalarından bahsettiğimiz kimselerin de o hatalı görüşlerinden zaten e, taraf değiliz. Aynı şekilde onlara da itiraz ederiz. Hiç fark etmez. Ama bakın, Ehl-i Sünnet ve Cemaat menhecini ortaya koyarken, bir mürciğe karşı çıkarken, mürciğenin tam karşısında harici olmaz. Orta yoldadır. Bir hariciliğe karşı çıkarken, mürciğe e, kılığına girmez. Tam orta yoldadır. ehli i sünnetin menheci neyse ona göre hareket eder. Bizim burada e, belki problem olarak gördüğümüz şu, elbette Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmemesine karşıyız. Ve bunun e, küçük küfür olduğunu Allah'ın dinine nispet edildiği takdirde veyahut helal sayma, e, Allah'ın diniyle, Allah'ın hükmüyle, beşerin hükmünü eşit görme gibi durumlarda büyük küfür olduğunu prensip olarak, akide esası olarak kabul ediyoruz. Buradan öteye geçen durumlarda, yani bu prensipten sapmalar gördüğümüz yerde buna müdahale ediyorsak, buna karşı çıkıyorsak, bu kimsenin rahatsız olmaması gereken, yani doğru yolu, doğru menheci sahiplenen kimsenin rahatsız olmaması, belki doğru menheci üzere hareket etmeyenlere karşı tavır alması gereken bir prensip. Şamanistlerin Nevruz bayramına katılan İslam'da durumu nedir? Ebu Muaz. Bu, bu gibi konularda Hafız Zehebi'nin güzel bir Risalesi var. Hakikat 20. İslam'ın hakim olduğu bir ortamda kafirlere yanaşmak, kafirlere sempatik gösteren, onlardan taraf olduğunu gösteren bir kimsenin küfrü apaçıktır. Ama İslam'ın hakim olmadığı bir yerde o kimsenin takiye yapma gibi bir durumu olabilir. Bu araştırılır. Bundan maksadı sorulur. Bunlar ayrı ayrı değerlendirilir. Kim kafirin safında Müslümana karşı savaşıyorsa, Müslümana karşı kafirin tarafında yer alıyorsa, biz ona tıpkı o kafirler gibi e, tavrımızı koyarız. Bırak şimdi duygusallığı maktisi. Bunun duygusallıkla alakası yok. Burada Bakın bu Anıtkabir'e gidip de deftere yazı yazanlardan daha tehlikeli olan konumda olanlara neden aynı tepkiyi vermiyoruz? Elbette biz onlara karşı çıkıyoruz. Kimse bunlara karşı çıktığımızı iddia edemez herhalde. Ama illa o şekilde görmek istiyorsanız, siz bilirsiniz sonuçta insanların neye nasıl tavır koyduğunu hesaba çekecek olan Allah Azze ve Celle'dir. Yani Bizim bunlara karşı çıkmadığımızı kimse söyleyemez. Bunlar, yani e, siz bir kafirin kabrini bile ziyaret edebilirsiniz. Ahireti hatırlamak için. Ama bunun arkasında başka bir şey, öyle anıt kabir gibi e, başka anlamlar ihtiva eden bir e, durum varsa, o ona göre değerlendirilir ve buna e, karşı çıkılır. Kabri, bir evliyanın kabrini ziyaret edene ona dan daha fazla karşıkılır Çünkü evliya diye inandı kimsenin kabrini ziyaret eden akidesiyle açıkça şirk koşmaktadır Ebu Beydullah bir takım fiillere bu anlamlar yüklediğinizn zaman bakın aynı şeyde siz de ben de e, muzlar şimdi Googlea giriyorsun pek çok şeyi e, maddeyi kabul etmiş hükmünde oluyoruz internette bazı şeylere e, Okey, çek atıyoruz. İşte insbik'e girerken baz, bazı maddelere ne olduğunu bile bilmiyoruz belki çoğunun. E, Okey çekmek zorunda kalıyoruz. Ama biz asla, bakın bunları kabul etmiyoruz değil mi? Aynı şeyler e, bizim için de geçerli. Bu sadece e, belli kimseler için değil. Tekfiri inkar ile sınırlandırmakla, küfrü inkar ile sınırlandırmayı da ayırt etmek lazım. Yani illa e, birilerinin tekfiri için bir şeyler sayılacaksa, inanın ben sizden çok daha fazla şey sayarım bu yöneticiler hakkında. Küşrüne alamet olan. <gülüyor> e, ama bakın, bizim burada, bakın bu meselede değil ihtilafımız. Bakın, rahatsız olduğum durumu size söyleyeyim. Ee, belki odada böyle birisi yoktur ama bu odalardan birisine girdiğimde aynen şu tepkiyle karşılaştım. Adamın birisi bu Almanya'da Cemalettin Kaplancı mıymış neymiş galiba ee, imanı tarif ederken mürcenin tarifini yaptı sonra yöneticileri tekfir etti. Ben adamın iman tarifinin mürceye ait bir akide olduğunu anlatmaya çalıştım. Odanın opu dedi ki söyle bakalım Ebu Muaz Tayyip kafir mi değil mi? Yahu E, kafir olduğunu veya olmadığını söylemen mesele değil orada. Ama sırf ağzımdan Tayyip kafirdir diye bir cümle duymadığı için veya öyle bir yazı görmediği için adam tuttu beni e, tekfir etti. Ha biz bakın burada burada rahatsız olduğumuz nokta şu muayyen bir şahıs üzerinde Muayyen bir şahıs üzerinden işte falanca filana kafir demiyor o da kafirdir. Bakın bunun tehlikesinden bahsediyoruz. Ortada bakın şunu anlatalım. Bunların yaptığı fiil çirkindir, küfürdür, küçük ya da büyük neyse. Sonuçta yanlıştır. İslam'ın reddettiği bir şeydir. Burada kimse itiraz etmez. Değil mi? En büyük adalıkçı biziz diyor adam ama kimse inandıramıyor. Yani e, sürekli yöneticiler üzerinde yoğunlaşma görüyorum. Yani bizim önümüzde engel, e, bakın bu yöneticiler değil, az önce ittifak ettik. Bu yöneticiler Allah'ın azameti karşısında toz olur gider. Ama biz Müslümanlar olarak kendi aramızdaki, halk arasındaki şirklerle, yani bu yöneticilerle ilgili olan e, batıllardan, daha tehlikeli batıllardan bahsediyoruz. Yönetici bir hüküm koyuyor. Bu insanların üzerinde bir akide tesirinde bulunamıyor. İnsanların helal haram inancını değiştiremiyor. Elhamdülillah. Genelde böyle değil mi? Ama tagut edinili bir takım önderler, cemaat önderleri, liderler. Mesela iştihadı nasıl tarif ediyorlar biliyor musunuz? Toplumun kısmi azamlısını bu şekilde tarif edilir. İştihat yetkisi... Allah'ın dininde hüküm koyma yetkisidir. Çoğuna göre. Bu toplumun çoğunluğuna göre böyledir. Yani bir alim müşte ise dinde istediği hükmü koyar. Bakın asıl e, küfür budur. Asıl küfür budur. Sabahtan beri aynı şeyi anlatıyorum Salih Keşi. Bu hükümet Allah'ın taatinden çıkmış. Bu yönetim ne yaparsa yapsın İnsanların itikadını çok fazla etkileyemez. Anladabiliyor muyuz? Ama bakın insanlar din adına birilerinin ictihadla bu dine hüküm koyabileceğine inanıyor bugün. Veli diye inandığı insanlara Allah'a ait sıfatları veriyor. Hüküm koyma da bunlar arasındadır. Hakimiyet mevhumunu bakın hakimiyet mefhumunu sadece bu yöneticilerle sınırlamayalım. Bu yöneticilerle sınırladığın zaman Bu yöneticilerin küfrü inanın bu diğer e, iştihad adına, işte mezhep taklidi adına, şeyhlere, perestij adına yapılan e, itikatla birlikte olan şeylerden biraz ehven kalıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Asla onu e, reddetmemezlik yapmıyoruz zaten. Buyurun işte. Sözlerinden bu mu anlaşılıyor? Evet. Ebu Beydullah görüyorsunuz değil mi? Biz bakın teminden beri diyoruz ki kitap ve sünneti kabul eden Allah ve Resul'ün önüne kimseyi geçirmeyen kitap ve sünneti anlamada kitap ve sünneti anlamada sahabilerin menhecini menhec edinen herkesi kardeşimiz biliyoruz. Kitap ve sünneti bu şekilde menhec edilmiş kimselere de ne harici ne mürce. Belki hata ettiği bazı meseleler vardır. Bunu söylemi söylemiyoruz. Ama haricilere ait veyahut mürcelere ait bir itikat taşıyorsa yani onların vasıflarından bir vasıfı taşıyorsa buna hepimizin birbirimizi uyarması gereken e, Allah için nasihat müessesesini e, hayata geçirmemiz gereken bir mesele olarak görüyoruz. Her kim kitap ve sünnetten açık bir delile rağmen onda ayak diretirse, onda ayak diretirse, he, o o e, kendi safını belirlemiş demektir. Her kim de delilsiz olarak bir hükümde bulunuyorsa, o da e, Mayde 44'ün tehdidi altına kendisini sokmuş olur. Buyur. Selamun Aleyküm. Selamünaleyküm. Şimdi bakın ben e, sizin odanızda, e, sizin odanıza e, müdavemet eden birilerinin yaptığı sebebiyle eee size biri tam bulunmadım. İşte siz şu menheç desiniz diye bir genelleme yapmadım. Muayyen belirli bir şahsa haricidir dediğimde e, nadirdir. Ebu Hanzala hakkındaki o sözlere gelince eee Onun, bakın Risalesindeki bazı fikirlerinde harcılara ait fikirleri taşıdığını söylüyorum. E, burada kişiler, e, bakın İslam'da hiçbir zaman e, belli kişiler adına dostluk ya da düşmanlık yapılmaz. Bir gün gelecek miktar arkadaş, tamam mı? E, yani insanlar işte Hanefi'ymiş, Şafi'ymiş, falancıymış, filancıymış bunlar adına değil. Sadece Allah ve Resulü adına dostluk ve düşmanlık yapılır. Ha, bu harcilik e, veyahut mürcelik gibi ithamlara gelince mesela e, samimi olun şunu söyleyin. E, sizin odanın müdavimleri bize mürce ediyorlar. Hatta belki e, kafir olduğumuzu iddia edenler, söyleyenler var. E, kimisi e, işte belli bir menfaat için konuşuyor. Az önce siz gelmeden önce yazıldı bu, bu gibi şeyler. Bakın bunlar e, odada belki ölçüyü kaçıran e, hisleriyle hareket eden bazı insanların yaptığı şeylerdir. Aynı şekilde size de böyle ithamlar yapılıyorsa e, bunların pevkim ne gibi bir iddiada bulunuyorsa bunu ispatlaması lazım. Bunu delille ortaya koyması lazım. Delilsiz konuşan, delilsiz konuşan kimseler e, belli ki duygusal hareket eden, hislerine göre hareket eden, rastgele e, filana mürciye diyen, falana harcı diyen Ama haricilik nedir? Mürcelik nedir? Bunların ayırdımını bile e, bilmeyen, bu fırkaların özelliklerini bile bilmeyen kimseler olduklarını görürsünüz. Bu sebeple bunlara itibar edilmez. Ha, birileri bu tip suçlamalarda bulunuyorsa da e, o onların hatasıdır. Bu sebeple e, bizleri başka birilerinin yaptığı bu tip e, ölçüsüz konuşmalar sebebiyle itham etmeyin. Çünkü biz sizi böyle bir ithamda bulunmuyoruz. Mesela az önce, az önce mahdesinlikli arkadaş e, tekfir etti, çıktı. Bunun sebebi sensin, e, meyasir diyemem ben sana. O başka bir şahıs, sen başka bir şahs Ayrı kimselersiniz. Belki e, pek çok konuda e, fikri olarak mutabakatınız var. Yani bizim de e, belki pek çok konuda mutabakatımız var. Ama e, bu tip suçlamalar yapılacaksa Gerek tekfir olsun, gerek sapıklıkla itham olsun, gerek bidatla suçlama olsun, gerek fıskla suçlama olsun elbette delille dayalı olmalı. Bunun şartları, manileri gözetilmeli. Ama bunu gözetmeyenler üzerinden hareketle e, bunu gözetenleri de itham etmemeniz gerekir. Yani buradaki hitap hepimize birden oldu. E, bunu inşallah düzeltirsiniz. Yani Birbirinin muhatabı olan insanlar dışında kimseler konuşulan şeyleri karıştırıcı, konuşmacının zihninin dağıtıcı şeyler yazmaya devam ederse yanlış şeylere sebep oluyor arkadaşlar. Eğer hepimiz şu esasla birleşmişsek delil kitap ve sünnettir ve kitap ve sünnet naslarını sahabelerin anladığı gibi anlamaktır. Bunu kabul eden herkesle biz oturur, konuşuruz. Diyalogumuzu kurarız. Yersiz suçlamalarda bulunmadan. Ama ben şunu izah edeyim. Madem söz konusu edildi. E, haricilik bidatinden teberri etmeyenler diye ifade kullandım. Evet, çünkü konuşmanın seyri esnasında, başlangıçta e, belki güzel şeyler konuşuldu ama daha sonra ben bu topluma baktım ve e, bunları kafir olarak gördüm. daha sonra e, o senin düşüncen Umarov. Şu an dikkatimi dağıtma inşallah. Ee, daha sonra işte e, Şeyh Muhbil'in bir görüşmesi e, bir sözü sebebiyle işte bunlar bize hariciler diyorlar diyerek e, hiç muhatabı olmadığınız bir yerden kendinizi harici konumuna getirdiniz. Bakın bunları e, siz teberriğinizi ortaya koymuyorsunuz. Ben harici demedim. Bakın dikkat edin haricilikten, haricilik fikrinden teberri etmeyenler diye ifade kullandı. Hariciliği bir sapıklık olarak görüyorsanız, mürciyeliği bir sapıklık olarak görüyorsanız, her birini de sufiliği bir sapıklık görüyorsanız, bunların hepsini de aynı şekilde reddetmeniz gerekir. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. <gülüyor> Arkadaşlar kaç kere söyleyelim yazmayın diye Yazmayın inşallah Yani Öncelikle Yine aynı cümleyi söyleyeyim ben Yine aynı cümleyi söyleyeyim İnanın zerre kadar Zerre kadar Hiçbir rahatsızlık duymuyorum Kendi adıma Yani nasıl ki siz Bizim veya Bizim gibi düşünen insanların mürciye sıfatlandırmasından sizi rahatsızlık duymuyorsanız inanın bizde yani ben kendi adıma zerre kadar bir rahatsızlık duymuyorum. Önce bunu söyleyeyim. İkincisi burada yani olabilir. <gülüyor> olabilir. İkincisi burada şunu da belirtmek isterim. Anlıyorum. Anlıyorum. Harici nedir? Mürciye nedir? Mürciye nedir? Daha bunu bilmeyen insanların, haricilik ne dendiğinde daha bir tanım bile getiremeyecek insanların ya da yanlış tanım getiren insanların ya da okuduğu metni daha doğru dürüst anlamaktan aciz insanların bu kavramları kullanması da çok samimi gelmiyor bana. Çok samimi gelmiyor bana. Ancak dediğim gibi <gülüyor> biz Biz Allah'a hamdolsun İslam'ı sabit hiçbir Müslüman'a müşrik demedik. Kendisinin şirkini görsek dahi biz yanlış görmüşüzdür dedik. Biz yanlış görmüşüzdür dedik. Duysak bile o başka bir şeyi söylemek istemiştir dedik. Ve buna benzer birçok tevil yani kaçındıkça kaçındık. Ancak haricilikten kaçınma adına bir... Allah'ın indirdiği şeriatı iptal edenleri İki Bunu Size göre söyleyeyim Helal görerek Helal görerek e, Bunu helal görerek Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenleri 3 Onları silahlarıyla Ateşleriyle destekleyenleri 4 Onlara kayıtsız şartsız ve mutlak bir şekilde Teslimiyet gösterenleri tekfir etmenin de tekfir etmenin de bizzat la ilahe illallah temanin, tağutu reddetmenin kafirleri dost, müslüman kâfirleri düşman, müslümanları dost edinme yani vela ve berâ akidesinde bir gereği sayıyoruz. Bundan dolayı da bundan dolayı da Seyyid Kutub'un dediği gibi bırakın diyor. Onlar bunlar haricidir. Bunlar tekfircidir diye bağırıp çağırsınlar. Bağırıp çağırsınlar. Vallahi Siz bir bid'at gördüğünüz zaman, bir bid'at nasıl, nasıl bu bid'ata karşı mücadele ediyorsanız, biz de bir küfür gördüğümüz zaman, bir şirk gördüğümüz zaman ona karşı mücadele etme niyetindeyiz. Ona karşı mücadele etme niyetindeyiz. Niyetimiz bu. Nasıl ki niyeti halis olup küfrü destekleyenler mazursa en azından biraz tutarlı olup, en azından biraz tutarlı olup bizim de niyetimizde halis olduğumuzu göz ardı etmeyin. Biz derken şahsımı değil. Diğer kardeşlerim de bunların hepsini kastediyorum ben. Yani sadece şahsımı değil. Velhasıl kelam çok da uzatmak istemiyorum. Çünkü e, bu tip konuşmalar genelde e, usule yönelik konuşmalar. Ama yine burada bu vesileyle bu vesileyle Şunu söylerim hangi mesele aramızda ihtilaf konusu olan en çetin mesele hangi mesele buyurun istediğiniz zaman bir gün tayin edin. Sizin odanızda sizin koyduğunuz kurallara göre bildiklerimizi buyurun paylaşalım. Dediğim gibi başlara dediğim gibi ola ki, ola ki bizim bilmediğimiz bir şey sizden öğrenebiliriz. Sizin bilmediğiniz bir şeyi ee, biz öğretebiliriz. Böyle bir ihtimal her zaman varsa... Ve amaç karşılıklı konuşmaksa, en azından konuşarak ihtilafları en asgari seviyeye indirmekse, en azından ortak düşmana karşı beraber savaşmaksa, en azından biraz önce mezhep taassubundan bahsettiniz. Çok doğru. Mezhep taassubundan bahsettiniz. Adama hadis gösteriyorum. Adam Ömer Nasuhi Bilmen'in kitabından bana e, teşehhütle parmak kaldırmanın mekruh olduğunu gösteriyor mekru olduğunu söylüyor ve savunma olarak da diyor ki sen daha iyisin yaz seninkini okuyalım diyor. Sen daha iyi yaz seninkini. Aynı şekilde. Yani siz bundan rahatsız olduğunuz kadar biz de rahatsızız. İnsanların mezheplerini din haline getirmesinden rahatsız olduğunuz kadar biz de rahatsızız. Küçük bir bid'atten. Bakın başıma gelen bir hadiseyi başıma gelen bir hadiseyi anlatayım ben. Allah'ın indirdiğini iptal edenleri hararetle savunanlar Abdest aldıktan sonra çorabımı giymeye soldan başladım diye beni ehli bidat ilan edip üzerime saldırdılar. Tamam, bidatten dolayı ya da sünnete uymamaktan dolayı saldırsınlar başımla gözüm üstüne. Ama bu kişiler aynı samimiyeti, aynı samimiyeti Allah'ın indirdiğini iptal eden tağutlara karşı da göstersinler. Yine burada, sizin odanızda değil, bir başka odada bir kabre gidip o kabirdekine nida etmenin şirk yapanın da müşrik olduğunu söyleyen ilim ehli kişi, ilim ehli kişi aynı şekilde Atatürk'ün kabrine gitmenin de, orada ona tapınmanın da, orada ondan istimdatta bulunmanın da, ona çağrıda bulunmanın da şirk olduğunu söylesin. Samimiyse her konuda samimi olsun. Her konuda samimi olsun. Siz bizden şunu görürseniz eleştirebilirsiniz. Küfre karşı Açık bir şekilde şirk ve küfür işleyenlere karşı mücadele ettiğimiz gibi bidatlere karşı da mücadele ediyoruz. Kendi hocamız bidatlerle bidatlerinden teberri etmedi diye gerekirse ayrı saf oluşturup namaz kılıyoruz. Tehdib olsun diye. Ancak bizde bizde bunu bekliyoruz. Bidatlere karşı tamam mücadele edelim. Sünnet inkarcılarına karşı tamam mücadele edelim. Bir sünneti dahi terk eden Mezhep alimini dinleştirdiği için, mezhep alimini rableştirdiği için sünnetleri iptal edenlerle ki bunların çoğu cahil halktır, bunlara karşı mücadele edilmesi gerektiği gibi bir düşünün. Maide 44'ü tartışıyoruz. Subhanallah, tartıştığımız konuya bak. Bir şahıs, bir şahıs 20 yıl, 15 yıl bu küçük küfrü size göre küçük küfrü işlemek için büyük günahlardan daha büyük günahı bizzat bununla amel etmek için 15 yıl okuyor. Ve sabah 8'den akşam buçuğa kadar bununla amel ediyor. Bundan dolayı hiç rahatsız değil. Bundan dolayı hiç rahatsız değil. Bununla maaş alıyor. Çolunun çocuğunun karnını doyuruyor. 40 kere 50 kere 40 yıl, 30 yıl bununla amel ediyor. Buna karşı biz buna karşı olduğumuz için biz harici oluyoruz. Öbürde cahil Müslüman oluyor. Adalet bu mu? Allah subhanehu ve teala, müşrik ve kafirlerden olan düşmanlarımıza dahi adaletle amel etmeyi emrederken, adaletle amel etmeyi emrederken, biz onlardan daha mı kötü müşriyiz, daha mı böyle kötü bir konumdayız ki bize karşı adaletsizlik yapılıyor. Bize karşı adaletsizlik yapılıyor. Bizim şikayetimiz Ebu Muaz, ben şunu söyleyeyim. Ee, bizim şikayetimiz biraz samimiyetsizlik eğer bizde samimiyetsizlik buluyorsanız tamam oturun bunu da konuşalım ancak biraz önce de söylediğim gibi cehaleti sebebiyle bu ülkede herkes mazur mazur olmayan hiç kimse yok cübbeli ahmet efendiden tutun da ilahiyat profesörlerine kadar cehaleti sebebiyle herkes mazur biraz da bize iyi niyet gösterin biz de cehaletimiz sebebiyle mazur olalım ehli bidat olmayalım Tevhili sebebiyle herkes mazur. Bu ülkede mazurlu olmayan bir kişi yok. Bakın bir önceki konuştuğumuzda da sizinle. Size dedim ki kendisini İslam'a nispet eden, kendisini İslam'a nispet eden, namaz kılan, oruç tutan ama bununla birlikte apaçık şirk fiillerde bulunan ve cehaleti sebebiyle de mazurlu olmayan bir kişi gösterin. Bir kişi koyun önümüze. Ha, diyelim ki bizde sizin cehalet mazerettir ama umumen mazerettir her yerde herkese değil. Sizin bu sözünüze itimat edelim. Ha diyelim Ebu Muaz da aynen cehalet konusunda ehli Sünnet'in düşündüğü gibi, bizim düşündüğümüz gibi, İslam ülemasının düşündüğü gibi düşünüyor. İslam üleması cehaleti bir mazeret olarak telakki etmiştir. Bunun şartlarını koymuştur diyelim. Ancak cehalet bir mazerettir ama herkese her yerde değildir dedikten sonra ne kadar mücrim, müşrik, kafir, fasık varsa cehaleti sebebiyle mazur görmek, bununla birlikte... Allah'ın dinini anlatanları, bu mücrim ve müşrikleri tekfir edenleri, bunların cehaletini hesaba katmadan ehli bir daha, harici diye isimlendirmek biraz adaletsiz gibi geliyor. Belki de ben yanlış anlıyorum. Buyurun. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Şimdi burada hata şurada. Ee, aynı mantıkla hareket edildiği zaman o zaman yeryüzünde harici diye de bir şey yok gibi bir sonuca çıkılır. Şimdi e, mesele şurada cehalet umumen mazirettir ifadesi yani tekfire mani oluşu e, noktasında e, buradan şunu istisna ediyoruz zaten. Bunu daha önce de konuştuğumuzda belirttim. Dinde bilinmesi zaruri olan bir konuda cehalet maziret değildir. Yani e, bu dinde bilinmesi zaruri olan meselelerde çeşitli ortamlara göre farklılık arz edebilir. En azından bizim yaşadığımız ortamda misalen söylüyorum. E, namazın dinden olduğu bilinir. Faizi Allah azze ve celle'nin haram kıldığı en cahili tarafından bile bilinir. İçkiyi Allah azze ve celle'nin haram kıldığı en cahili tarafından bile bilinir. Yani bu konularda E, cehalet, mazeret söz konusu değildir. Tebliğin ulaşmadığı, yani İslam ile tanışmayan kimselere gelince onlarda bile e, bazı şeyler gözetilir. Mesela fıtri olarak bilinmesi gereken, illaki bir peygamberin gelip veyahut da peygamberin sözünün e, tebliğ edilmesi gerekmeyen bazı meseleler vardır. Mesela yalan söylemeyi e, hiç kimse meşru göremez. illaki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın işte, Allah hazret ve celalinin vahyinin ulaşması ona şart değil. Çünkü fıtri olarak yalan söylemenin, hırsızlığın, zulmetmenin bunların çirkinliğini insan fıtratıyla anlamak zorundadır. Şeriatın ulaştığı yerlerde de şeriat bir bölgede herkese eşit seviyede ulaşmıştır. Eşit seviyede ulaşan kısmı vardır, bir de sadece ilim evinin bildiği kısmı vardır. Herkesin eşit şekilde bildiği konularda, bilmek zorunda olduğu konularda Cehalet mazeret değildir. Ha, biz bu cehaletin tekfire mani olması esasını zaten herkes hakkında işletmiyoruz, işletemeyiz. La ilahe illallah diye Müslümanım diyen insanlar hakkında kullanıyoruz. Çünkü la ilahe illallah öyledir kelimedir ki yalandan söyleyen bir kimseye bile dünyada Müslüman muamelesi görmesine sebep oluyor. Münafık olduğu bilinen kimselere bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslüman muamelesi yapmıştır bariz bir şekilde münafıklığı ortaya çıkanları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muhammed arkadaşlarını öldürtüyor, dedirtmem diyor. Onlara bile dünyevi ahkam olarak Müslüman muamelesi uygulanmıştır. Mesele burada e, yani mezheple ise bir mezhep, mezhep e, bu kaidenin işlememesi mesela bunu e, siz de kabul ediyor olmalısınız itiraz edeceğinizi zannetmiyorum. E, Bazı şeyler, yani şu şöyledir, bu böyledir diyerek belli bir kaba konulur. Belli bir fikre karşı çıkıldığı zaman o fikri tamamen karşı tarafa koymak. Mesela siz e, benim herhangi bir görüşüme burada muhalefet etseniz, ben tutup da sizi vay harici bu şeye koyamam. Ama bu konuda bir delilim varsa, yani kitap ve sünnetten, kardeşim işte şu meselede, şu hususta haricilerin menhecine benzerlik arz ediyorsunuz. Ben bunu söyleyebilirim. Siz de dersiniz ki sen de şu konuda mürciyesin. Siz de bunu açıklıkla söyleyebilmelisiniz. Yani bunu delillerle ispat edebilmeniz gerekir. Ama e, işte yanlış yapan birilerinden hareketle yanlış yapan birilerinden hareketle aynı şeyi yapmayan kimseleri bundan mesul tutmaya ne sizin hakkınız ne benim hakkım var. İnşallah daha geniş zamanlarda Konuşuruz. Aleyküm selamun rahmetullar. Son olarak e, söyleyeceklerinizi söyleyeyim. Ben ayrılacağım çünkü. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İlk cümlediğiniz şey, söz gerçekten doğruydu. Yukarıda yazıldı. Yer haricilik diye bir şey kalmaz. Doğru. Nasıl ki bu mantık İşletilirse yeryüzünde haricilik diye bir şey kalmazsa şu anda yeryüzünde sadece kendisini İslam'a nispet etmesi sebebiyle hiçbir müşrik, kafir, mücrim, fasık kalmadı. Gerçekten <gülüyor> doğru yani bu mantık işletildiği zaman hiçbir yeryüzünde müşrik, mücrim kalmadı. Dediğim gibi herkes cehaleti sebebiyle mazeretlidir. Cehaleti sebebiyle mazeretli olmayan şu an Türkiye'de hiç kimse yoktur. Laikler, ateistler, bir Allah tanımayanlar zaten onlar konumuzun dışında kendilerini İslam'a bile nispet etmiyorlar. Sen de Allah'a emanet ol kardeş. Kendisini İslam'a nispet etmiyorlar. Cehalet konusunda sadece şunu söylerim, şunu söylemek istiyorum. Bunu da bizi anlamanız için. Bakın biz içinde yaşadığımız şu toplumu biraz daha somut olsun. Yani konuşma somut olsun. İçinde yaşadığımız şu toplumu İslam'ı biliyor. İslam'ı yaşıyor, İslam'ı uyguluyor, Allah'ın indirdiğine göre yaşıyor. Ancak İslam'ın meselelerinden bazılarını bilmiyor, bazılarından cahil kalmış bir toplum olarak görmüyoruz. Siz de takdir edersiniz ki bu insanlar İslam'ın meselelerinden bir meselede değil, İslam'ın tamamından cahil kalmış bir toplum. İslam'ın tamamından cahil kalmış bir toplum. Akidesi, fıkhı. Hangi konuya el atırsan atarsan, atarsan zatın namazdan tutun oruca kadar abdest alma şeklinden tutun imanın temel ilkelerine kadar imanın isimlendirmesinden imanın isimlendirilmesinden tutun sıfatlara kadar yani dinin hangi meselesini açarsanız açın bu toplumun sahih bir bilgiye sahip olduğunu hiç kimse iddia edemez. Şimdi şu farkı konuşalım bundan sonra daha müsait bir zamanda inşallah kendisini İslam'a nispet eden, ben Müslümanım diyen ve Müslümanca yaşamaya çalışan, Allah'ın indirdiğine göre yaşamaya çalışan, ancak İslam'ın meselelerinden herhangi bir meselede hata eden veya cahil olan ile, cahil olan ile İslam'ın hiçbir meselesini bilmeyen, İslam'a dair sahih hiçbir bilgiye sahip olmayan kişileri aynı konuma, aynı konumda kabul edip, Daha sonra bunlar cehalet sebebiyle mazeretli demek bu bir yanlış. İkincisi ikincisi e, yanlış yapanların yanlışını tamamı, umuma mal etmeyelim doğru. Peki bu yanlış yapan umum mu değil mi? Şu an içinde yaşadığımız Türk halkının umumu hemen hemen neredeyse tamamı Allah'ın dinine dair bir zerre kadar bir bilgiye sahipler mi? Yani çıkın Tek tek dolaşalım inşallah. Zerre kadar bir bilgiye sahip değil bu toplum. Sırayla herkes Allah'ın dini adına bir konu yazsın burada. Herkes yazsın. Siz sıfatları yazın. Öbürü imanın müsemmasını. Biri abdest. Adamlar abdest almayı bile bilmiyor. Abdestleri dahi bid'atlerle dolu. Namazları dahi bid'atlerle dolu. Yapmış oldukları her şey Allah'ın dinine muhalif. Yani bu toplum İslam'dan cahil. İslam'ın tamamından cahil. İslam'ı hiç bilmiyor. Tek bildikleri sadece atalarından kendilerine miras kalan bir kelime. Sadece bu kelimeden dolayı bunların Müslüman kabul edeceksek binlerce şirklerine, onlarca şirklerine, lafzi, itikadi ve ameli onlarca şirklerine göz yumacaksak bu cehaletlerinin İslam'ı tamamen bütünüyle bilmemelerini mazeret kabul edeceksek burada biraz bunun üzerine durulması gerekir diyorum. Ben bitiriyorum inşallah. Sizi dinleyip ben de çıkacağım. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Şimdi e, sözlerinizde bazı e, çelişkili ifadeler var. Mesela bu toplumun cahil olması. Cehaletin tekfire mani olduğunu bir kere kabul ediyoruz. Kelime-i şehadeti söylediklerini de kabul ediyoruz. Yalnız e, burada mesela tespit ettiğiniz noktalarda bizim zaten hiçbir itirazımız yok. Yani yapılan yanlışlar noktasında sadece bunlara uygulanacak hüküm noktasında ihtilafımız var belki. Şimdi bize göre bu toplum mürciye akidesine göre akidesini belirlemiş kimseler. Yani e, bu topluma göre bir kimse la ilahe illallah dedim mi günahların hiçbir zarar vermeyeceği hatta namazı terk etse bile Kişinin Müslüman kalmaya devam edeceği şeklinde bir inanış var. Ve bu insanlar bunu kafirden öğrenmedi. Yine Müslüman bildiği, e, önder edindi, kimselerden öğrendi. Bakın bizim şu anlattığımız tevhid daveti bu toplumda inanın çok yeni. E, daha düne kadar, daha düne kadar, e, mesela ben kendimden örnek vereyim. E, ben dinimi yaşamak için başvurduğum kimseler Bidad ehli kimselerdi. Ve Selefin akidesini anlatan, Tevhid akidesini anlatan bir tane kimse bulamıyorduk. Bu insanlar da kitaptan ve sünnetten bahsederek dinimizi anlatıyor bize. Evet, fıskı fücur içerisinde yaşayan bir toplum var. Az önce Ensar 5 yazdı. Bunların tamamı doğru. Lakin bakın şimdi. Her dükkanda nazar boncuğu var. Her şehirde kerhane var. Bakın kerhane gibi şeyler... Ee, bunlar büyük günahlardır. İllaki tekfiri gerektirmez. Bundan daha tehlikeli olan şirk fiilleri de var. Fakat bunlardan hareketle küfür hükmünü vermek için, yani toplumun genelinde küfür hükmünü vermek için, e, yine bizim bir takım delillere istinad etme mecburiyetimiz var. he Evet, Ensar Beş, e, ben bunun farkındayım. Sadece toplumdaki bir takım olumsuzlukları... E, dile getiriyorsunuz. Bunun farkındayım. Aynı şeyden biz de muzları biz. Aynı şeye bakın sizinle bizde karşı çıkıyoruz. Bizim itilaf ettiğimiz tek nokta bu toplumu kafir görmek. Bakın toplumun tamamını kafir göremeyiz. Bu ülkede inanın dini için samimi bir şekilde mücadele eden bir sürü insan çıkmıştır. Fakat bu insanlara baktığınız zaman akidesi düzgün değil. Öyleleri vardır. Canını verir, inandığı dava orunda. Çünkü bunun kitap ve sünnetin gösterdiği şey olduğuna inanmış. Biz toplumun bu yönüne bakıyoruz. Yoksa dini tamamen hayatından çıkarmış. Yani bildiğiyle de amel etmiyor. Bunu da hayatına geçirmiyor. Ee, terk ettiği takdirde, mesela bakın e, bu toplum namazı terk etmiş bir toplum genel itibariyle, çoğunluğu itibarıyla Namazı terk etmenin büyük bir günah olduğunu biliyor. Yani biz küfür olduğunu inanıyoruz. Deliller bunu gösterildiği için ama bu toplum e, bunu büyük bir günah olarak biliyor, buna rağmen terk ediyor. Yani günahkarla kendisi razı olmuş. Ama küfür olduğu bir şeyi terk ederse biz küfür hükmünü ancak ondan e, sonra verebiliriz. Mesela biz Sufiler hakkında şunu diyoruz. Eğer bu Sufi e, bunu kitap ve sünnetten bir takım delillere dayandırıyorsa, sahih olduğuna inandığı veyahut da öyle inanması gerektiğini düşündüğü, bir takım delillere dayandırıyorsa biz bunu tekfir etmiyoruz, hücçe tiham ediyoruz. Buna rağmen işte atalarımız, sadatlarımız, seyitlerimiz efendilerimiz diyerek birilerini kendisine Allah ve Resulünün önüne geçirecek şekilde önder ediniyorsa şirk, küfür hükmü ancak bundan sonra ortaya çıkıyor. Yani bu toplumda da mesela bir kimse zinaya müptela, içkiye müptela, her türlü fıskı fücura müptela. Biz bunun helal saydığını, bunu ilerliyoruz. Bir gereklik olarak görmediğini, kendisini e, özgür hissettiğini, özgür olarak inandığını, istediğini yapma hürriyetine sahip olduğuna inandığını ancak onun zahire çıkan bir şeylerinden bilebiliriz. Bu zahire çıkmadıkça tekfirine hakkımız yok. Elbette yapılanlar e, çok çirkin şeyler. Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı, hiçbirimizin razı olmadığı, hepimizin karşı çıktığı şeyler. Yani bir şeye karşı çıkmak başka, tekfir boyutuna getirmek başka. Yani aynı şeylerde muzları biz. Ama e, itilaf ettiğimiz sadece e, işte toplumun tekfiri veya belli şahısların tekfiri. E, bu konularda belki e, ölçüsüzlükten dolayı razı olmadığımız, birbirimizden razı olmadığımız yönleri var. Yani e, la ilahe illallah diyenler de aslolarının bu olduğuyla hareket etmek zorundayız. Ta ki Adam, yani bu la ilahe illallah sözüne aykırı düşecek. Bu aykırı düştüğünün de farkında olacak. Bu zahire çıkacak ki biz ona kafir muamelesi yapalım. İlk önce hakkı tebliğ etmemiz lazım. Hakkı tebliğ etmeden işin tekfir boyutuyla hareket etmemiz, inanın bu davayı umumileştirmesine, umumileşmesine, genelleşmesine, yaygınlaşmasına engel oluyor. Çünkü Bizim daha önemli şeyleri anlatmamız gerekirken adam hemen şu yaftayı yapıştırabiliyor. İşte harici, tek Bakın yıllarca bu ülkede bu malzeme olarak kullanıldı. İnsanlar kendilerine uygun düşmeyen her fikri Vahabilik, mezhepsizlik diyerek lanse ederek hak davetten insanları uzaklaştırdılar. Çünkü fıtraten kolay kabul edilebilecek bir şey değil bu. Adam din üzere olduğuna inanıyor. Cahilliği de mürekkep bir cahillik. Basit cehalet değil. Yani bakın... Bakın... E, belli bir takım muameleler... Yani vela ve berayı gerektiren muameleler... illaki ki tekfirle olmak zorunda... Diye bir şart da yok. Adam fasıksa günahları açıktan işliyorsa ona da bera uygulanır zaten. İlla ki tekfiri gerektirmez. Tekfir için e, onun küfrünün ortaya çıkması lazım. Sanılıyor ki kimse anlatmıyor ama sadece çıkmışıyorlar. Tekfir edecek birilerini arıyor. Böyle bir şey yok. E, ya böyle bir şey yoksa zaten e, bizim sözümüz buna dair değil. Ensar 5. Meyhasır bak şimdi. İslam ile yönetilen bir ülkede, yani şeriatla yönetilen bir ülke düşün. Bu ülkede bir kimse içki içse, bunun İslam ile yönetilmeyen bir yerde içmesinden ne farkı var? Veyahut diğer e, bazı büyük günahları işlese. Yani bunu helal saydığı açığa çıkmadıkça, Yok, ben size yönelik söylemiyorum bunu zaten. Yani bu e, yalnızca sizi muhatap alarak konuştuğum bir şey değil. Bu genel bir ifade. Yani İslam ile yönetilen bir ülkede adam içki içer veyahut büyük günahları işler. Bu helal saydığı ortaya çıkmadıkça tekfir edilmez. Aynı şekilde gayrimüslim, e, İslami bir sistemle yönetilen bir ülkede yaşayan için de aynı şey geçerli. Ha e, Hakikat 20 yazdı bakın. Laiklik, Atatürkçülük buna benzer, Kemalizm gibi batıl dinlerin mensubuysa, o dinlere göre hareket ediyorsa, Müslümanların aleyhinde bu tip saflar alıyorsa, onun yeri zaten bellidir. Bizim tartışmamız e, tartıştığımız konu zaten bu değil. Ama bakın bir Cübbeli Ahmet'ten bahsediliyor, bir Mahmud Efendi'den bahsediliyor, Efendi bile e, demiyoruz biz ona. Biz diyoruz ki, bu adamların şirki var arkadaş. Kitap ve sünnetin gösterdiği şirk apaçık ortada ve reddedilmesi gereken budur. Ama şahsının tekfirine gelince elbette manileri ve şartları gözetilir. Bu maniler ve şartlar e, yerleşmişse onun tekfirine de kimse karşı çıkmaması gerekir. Kimsenin rahatsız olmaması lazım. Ama benim bildiğim şu ki e, ben öyle biliyorum. E, yani onlara bu bu şekilde bir hucet ikame edilmemiştir. E, edilmişse de mesela eee Abdurraz diye bir sapın bir görüşmesi var e, Mahmudçularla. Onun getirdiği deliller karşısında onlar yine kitap ve sünnetten bir takım deliller getirmeye devam ediyor. Yani hücce tam ikame olmuş değil. Ama bunun yanında mesela e, bu öldürülen adam mıydı? Muhammed eşittir Allah diyor. Bak burada bunun kafir olduğunda hiçbir şüphe yok. Her iki tarafta ihtilaf etmez bunun küfründe. Neden? Çünkü hiçbir manisinin, hiçbir engelinin olmadığı bir küfre düşmüştür bu adam bu sözüyle. Ama Mahmut'ta aynı şeyi açıkça söyleyemiyoruz, açıkça göremiyoruz. Veya Cübbeli Ahmet'te aynı şeyi açıkça göremiyoruz. Bu sebeple muayyen şahsa indirgenmesinde belki problem olur. Ama bu adamların koştuğu şirk belli. Bu şirki de hepimizin reddetmesi gerekir. Bunu şirk olarak bilmek, küfür olarak bilmek, bu sözü söyleyenin dinden çıkacağını bilmek Bakın bunlar hep genel ifadeli sözlerdir. Allah yalancılara lanet etsin. Allah zalimlere lanet etsin. Biz bu ifadeleri genel manada kullanırız. Ama yalan söyleyen belli bir kişi hakkında lanet etmeyiz. Zulmeden, muayyen bir şahıs hakkında lanet etmeyiz. Ama Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye genel bir ifade kullanırız. Şunu yapan müşrik olur, dinden çıkar deriz. Ama belli bir şahısa gelince... Onda elbette ki şartların ve manilerin gözetilmesi gerekir. Ve ben e, ne cübbeli de ne o Mahmut denilen şahıs da e, tekfirini gerektirecek hüccetin ikame olduğunu düşünmüyorum. Ha onların işlediği şeyin şirk olduğunu, küfür olduğunu açıkça ilan ediyorum bak Bundan dolayı bir kimse benim sırf ismini tekfir etmediğim diye mürcih olduğumu söyleyebilir mi? Vallahi e, şimdi o Abdülaziz Bayındır'ın kitabında tam olarak e, bu konuşmanın kiminle geçtiği meçhul bir gün gelecek. E, hangi şahısla geçtiği meçhul artı Abdülaziz Bayındır'ın o kitaba eklemeler yaptığı söyleniliyor Yani bunun gibi ihtimalli tam olarak e, kesin bir ilme dayanmayan şeyle muayyen bir şahsı tekfir edemeyiz. Peki selamun aleyküm. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hemen kısa birkaç Tasih yapıp bırakacağım inşallah vaktinizi fazla almayacağım Öncelikle Sükut ikrardan gelir derler ya Sükut etmeyim ki Kabul ettiğim anlaşılmasın İkame-i Hücce Hücce ikamesinden önce tekfir edemeyiz Buna katılmıyorum Bunu sadece söylememin sebebi Katılmadığım yani Siz söyledikten sonra susarsam katılmışım gibi gözükür. Daha sonra konuşuruz inşallah. Bir de ikinci bir şart getiriyor. Tam hücce-i kame. Yani sadece hücce-i kame yetmiyor bir de tam olacak. Buna zaten birinciye katılmadığımız için ikinciye hiç katılmıyoruz. Üçüncüsü son birkaç yılda çıkmış fehmül hücce şartı. Fehmül hücce şartı daha önceki iki konuşmamızda da söyledim ben. Karşı, e, Fehmül Hücce şartını son 3 birkaç yılda çıkmıştır bu şart. Bundan önce bu şartı diline dolayan, dile getiren hiç kimse, hiç kimse çıkmamıştır. Ama sona konuşalım diye. yani Dördüncüsü delili olması, kişinin delili olması yani elinde muteber bir delil olması elbette tekfirine engeldir ama Ehl-i Sünnet'in ittifakla tekfir ettiği sapkın bid'atçı fırk fırkaların hangi birinin elinde delil yok ki? Hangi birinin elinde delil yok ki? Muayyen olarak dahi tekfir edilen birçok sapkın fırkanın hangi birinin elinde delil yok ki? Ve inanın onların elindeki delil bunların elindeki delilden çok daha tutarlıydı. Onlar ellerindeki delile rağmen tekfir edilirken tekfir edilen diyorum ben. Tekfir edilen fırkaları. Mesela cehmiye. Ehli bid'at'ın tekfir edilen fırkaları ellerinde delil olmasına rağmen ellerinde delil olmasına rağmen hayır cehmiye'nin muayyen olarak tekfir edildiğine dair birçok kabil getirebilirim ben. Ama konuşacağım konuşacağım konu bunlar değil. Biraz önce yanlış anlaşıldım dedim. Biz bu toplumu içki içtiği için zina ettiği için Şeylerde Veya diğer günahlarla Meşhur olduğu için filan tekfir etmiyoruz Bakın bizim bu toplumu Tekfir etmememizin tekfir etmemizin sebebi Bunların hiç Müslüman olmaması Yani bunlar hiç Müslüman olmadı İçki içse de Müşrik içmese de müşrik Daha hiç Müslüman olmadı İslamı kabul etmedi Biz İslamı hiç bilmedikleri için Mesela siz de bilirsiniz Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab'ın İslam'dan çıkaran 10 maddesi var değil mi? Hemen yazalım. Bu o on maddenin, onu da bu toplumda var. 10 on maddenin onu da bu toplumda var. Buyurun Allah'ın kitabını beraberce okuyalım. Allah Subhanahu ve Teala'nın küfür, şirk ve sahibini ebedi cehennemlik olarak isimlendirdiği amellerin hangi biri yok? Bulabilirseniz bu toplumda. Bu toplumda bulabilirseniz Tamam buyurun vazgeçelim. Allah subhanehu ve teâlâ'nın bizzat küfür şirk dediği, tamam mı? hangi bir amel yok ki bu toplumda? Ne kadar küfür şirk fiili, itikadı ve sözü varsa bu toplumda müşahhas olarak karşımızda duruyor. Yani bizzat duruyor. Bakın bizim bu toplumu tekfir etmemizin sebebi anlaşılalım diye söylüyorum. Yani siz bizi anlayın, bizi reddedecekseniz Bizi düzeltmek için bize reddiye yazacaksanız, bizi red adına konuşmalar yapacaksanız, hem bizim bidatlerimizden sakındırmak için veya bizi düzeltmek için bizi anlayın diye, bizi anlayın diye söylüyorum ben. Biz bu toplumu yapmış olduğu bir fiilden falan tekfir etmiyoruz. İslam'ı hiç bilmedikleri için, İslam adına zerre kadar sahih bir bilgiye sahip olmadıkları için, İslam'dan bütünüyle cahil kaldıkları için ve... Siz dediniz ki bu çelişki İslam'ın tamamından cahil kalmak farklıdır. İslam'ın tamamından cahil kalmak farklıdır. İslam'ın fer'i meselelerinden veya asli meselelerinden olsun herhangi bir tanesinden cahil kalmak farklıdır. Biz bu ikisinin arasını ayırıyoruz. Bu toplum diğer müşrik toplumlar gibi sahih dine dair hiçbir bilgiye sahip değiller. Diğer müşrik toplumlar gibi kendilerini bir önceki Rasul'e nispet ediyorlar. Nasıl ki Mekkeli müşrikler Hz. İbrahim'e nispet ediyorsa, Yahudiler Hz. Musa'ya, Hristiyanlar Hz. İsa'ya nispet ediyorlarsa, bu toplumda tüm müşrik toplumlar gibi bir Rasul'e kendilerini nispet ediyorlar. O Rasul'ün şeriatinden aldıkları bazı şeyleri yalan yanlış uyguluyorlar. Bu noktada tüm müşrik kavimlerin özelliklerini çıkartalım, bu toplumla birebir aynıdır. Birebir aynıdır. Firavun'un toplumuna bakın, Hz. Yusuf'un rasul olarak gönderildiği topluma bakın, herkese, Mekkeli müşriklere bakın, adamlar itikaf eden bir toplum. İtikafa giren bir toplum, namaz kılan bir toplum, infakta bulunan vs. vs. vs. La ilahe illallah demeleri işte, biz bu noktada ayırıyoruz. Men kale la ilahe illallah ve kafara bima yu'bedu min dunillah harume maluhu ve damuhu, ve hisabuhu alallah diyoruz biz. Ee, tıpkı tüm İslam ulemasının söylediği gibi la ilahe illallah sadece bunu kavletmek kimi Müslüman yapar kimi Müslüman yapmaz. Diyor ki ehli kitap la ilahe illallah dese de bu onların tepesinden kılıcın inmesi için bir vesile değildir. Bir vesile değildir. Daha sonra konuşuruz inşallah. Dediğiniz gibi siz çıkacaktınız ben uzatmayım konuyu. Ancak sadece ilk 4 saydığım katılmadığım doktorlar ikame-i hüdce Biz böyle bir şey de iddia etmedik. Yani tevhidi söyleyenleri manasını bilmeden söylediler. Bunun için kafirler falan da demiyoruz. Apaçık bir şekilde şirk koşuyorlar. La ilahe illallah dedikleri halde Allah'tan başkasına ibadet ediyorlar. Allah'tan başkasına ibadet ediyorlar. Müslüm şerhinde kadı yaz hatta bir aynı kelimeyi söylüyoruz aynı kelimeyi söylüyor. Bugün okudum İbn-i Dakik el-Aid. İbn-i Dakik el-Aid İhkamül İhkam'da aynı kelimeyi söylüyor. Bununla ilgili birçok nakil getirebilirim. Fark etmez. Yani birçok nakil getirebilirim. Onun için e Resulullah ne diyor? Söyleyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Onu da söyleyeyim ben. من قال لا ilahe illallah وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Kim la ilahe illallah der ve Allah'tan başka ibadet edilenleri reddederse diyor. Reddederse diyor. Men qale. Allah Subhanahu ve Teala da ve men yekfur bi't-taguti ve yu'min billah diyor. Ve billah. Biz bunlara inanıyoruz. Anlamanız için yani bir tez ortaya koymak değil. Düzeltecekseniz bizi bizi anlayın. Reddedecekseniz anlayın. Ee, nasihat edecekseniz anlayın. Şunu tekrar söylüyorum. Biz içinde yaşadığımız toplumu Yapmış olduğu bir küfür amelinden dolayı ya da bir şirk amelinden dolayı değil, İslam'ı hiç bilmemeleri, hayatlarının tamamında Allah'a şirk koşmaları, Allah'ın kitabında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde, İslam alimlerinin eserlerinde şirk ve küfür olarak isimlendirdikleri bütün amelleri bil fiil icra etmelerinden dolayı, İcra etmelerinden dolayı. Hayır bu hadis Allah katında değil. Ee, zahiri İslam'dan bahsediyor. Zahiri İslam'dan bahsediyor. Harume maluhu ve demuhu diyor. Bu zahiri İslam'dır. Ve hesabu halallah. Allah katına biz karışmayız. Ama harume maluhu ve demuhu. Harume maluhu ve demuhu zahiri İslam'dır. Kim la ilahe illallah derse ve Allah'tan başka ibadet edilenleri reddederse harume maluhu ve demuhu. Biz la ilahe illallah la ilgili hadislerden de sadece birini alıp bir kısmını gözden kaçırmak, bir kısmına sırt dönmek bunu da yapmak istemiyoruz. La ilahe illallah'ın şartlarıyla ilgili gelen hadislere baktığımız zaman memmâte ennehu la ilahe illallah. bilerek ölürse diyor. Bilerek ölürse. Bakın bu nedir? Eee sufiler ibadet ettiklerini kabul etmiyor. Bu hiçbir şey ifade etmez ki. Allah'ın sıfatlarını iptal eden cehmiye de, Allah'ın sıfatlarını iptal eden cehmiye de, bunun iptal olmadığını söylüyorlar zaten. Yani, müşriğin kendi şirkini savunma adına söylediği sözler, müşriğin kendi şirkini savunma adına, Ee, hayır cehmiyenin muayyen olarak tekfir edildiğine dair ben İmam Ahmet'den olsun diğer imamlardan olsun kavil hemen istiyorsanız getirebilirim ama istemiyorsanız daha sonra da şey yapabiliriz ee, fark etmez cehmiye olmasın bizzat tekfir edilen diğer fırkalar olsun işte o yanlış biliniyor onu da konuşalım Ebu Muaz inşallah yanlış biliniyor onunla ilgili ben size inşallah gönderebilirim şeyh Abdurrahman Ebu Butayn'ın bir risalesini gönderebilirim. Bir risalesini gönderebilirim. Velhasıl kelam son olarak ben özetleyeyim inşallah uzatmayayım. Biz içinde yaşadığımız toplumu biz içinde yaşadığımız toplumu ne bir şirkinden, ne bir küfründen ne de e, işlemiş olduğu haramlardan dolayı değil, İslam'dan bütünüyle teberri etmesinden, İslam'dan bütünüyle çıkmasından İslam'ı din olarak benimsememesinden. Biz bundan dolayı tekfir ediyoruz. Vallahi yani böyle insanlara Müslüman dediğim zaman sahih, hayırlı asırlarda yaşamış Müslümanların kıyamet gününde gelip de benim yüzüme tükürmesinden korkuyorum. İslam neydi? Biz ne yaşadık? Bizim yaşadığımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği din neydi? Bir bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi dini anlattı? Siz kimlere Müslüman dediniz demesinden korkuyorum. İnşallah daha sonra ne zaman isterseniz yine sizin odanızda, yine sizin istediğiniz şartlarda ve istediğiniz konuyu bu şekilde konuşabiliriz. Ee, ancak dediğim gibi yani ipleri geren, ipleri geren ee, fiillerden kaçınalım inşallah. Neyse son söyleyeceğimi söylemeyeyim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ben çıkacağım inşallah. Vaktinizi aldım kusura bakmayın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.